Arabistan sahillerine görmek yıllarca süren bir arayışın meyvesiydi. Elsa'ya bu hal yolculuğunda bana yoldaşlık eden karıma bakıyordum. Onun da gözlerinde aynı duygular okunuyordu. Sonra sahil tarafından bize doğru açılan beyaz kanatlılar ordusu gördük. Arap sahil sandalları. Latin yapısı yelkenleriyle pürüzsüz denizin üzerinde süzülüyor, mercan resifleri arasındaki sığlıklarda yine çıka ilerliyorlardı. Arabistan’ın ilk temsilcileri, Bizi karşılamaya hazırdılar. Süzüle süzüle yaklaştılar ve sonunda salınan direkleriyle geminin bir yanında kümelendiler. Ve av için suya inen dev balıkçıl kuşları gibi her biri yelkenlerini hışırtılarla çırparak indirip katladılar. Biraz öncesi sessizliğin yerini şimdi narılar çığlıklar almıştı. Bu kayıktan kaya atlayarak iniş merdiveni çevresinde kümelenen kayıkçıların bağrışmalarıydı. Hacı adayları, mukaddes toprakları görmek heyecanıyla öylesine doluydular ki, kendilerine reva görülen her şeye, her sıkıntıya itiraz etmeden rıza gösteriyorlardı. Sandallar ağır ve genişti. Teknelerinin hantallığı, yüksek direklerin inceliğiyle tuhaf bir tezat teşkil ediyordu. Böyle bir tekneyle belki biraz daha büyüğüyle çıkmış olmalıydı Esrarengiz yolculuğuna simbat. Tekneden tekneye çekirge gibi atlayan şu kayıkçılar da onun tayfaları olmalı ve Simbat'tan çok daha önce aynı Kızıldeniz'den geçerek Arap denizini aşan ve baharat ve günlük getirmek, o pir hazinelerini aramak için güneye giden Fenikeliler de bu teknelerle seyretmiş olmalılar. Ve şimdi biz o efsanevi gemicilerin küçük torunları, Mercan denizinin üstünde, denizaltı resiflerinin çevresinde geniş daireler çizerek ilerliyorduk. Beyaz bürümcekler içinde sandıklar, kutular, balyalar ve denkler arasında sıkışmış, sahile varmanın sabırsızlığıyla titreyen bir dilsizler ordusu. Evet, ben de sabırsızlanıyorum. Beklentiyle doluydum. Fakat karımla el ile sandalın provasında otururken, bu basit hac yolculuğunun hayatımızı böylesine derinden, böylesine bütün bütün değiştireceğini nereden bilebilirdim? Yeniden, Simbad'ı düşünmek zorunda kaldım. Yurdunun sahillerinden ayrıldığı zaman, onun da benim gibi geleceğin kendisine neler var ettiği konusunda en ufak bir fikri yoktu. Başına gelen bütün o garip maceraları ne önceden kestirebilmişti, ne de arzu etmişti. Bütün istediği ticaret yapmak, para kazanmaktı. Tıpkı onun gibi benim de bütün istediğim hac ibadetini yerine getirmekti. Fakat ikimizin başına da gelenler geldikten sonra, Artık ikimiz de dünyaya o eski gözlerle bakamaz olmuştuk. Gerçeği söylemek gerekirse o efsanevi Basralı gemicinin yoluna çıkan cinler, büyücü kadınlar, zümrüdü anka kuşu filan çıkmamıştı benim yoluma. Fakat yine de bu ilk hac ziyaretinin benim hayatımda yol açtığı değişiklik, onun maceralarının tümünün yol açtığı değişiklikten daha derindi. Çünkü Elsa'yı yakın bir ölümün beklediğini ne ben ne de o tahmin edebilirdi. Bana gelince bütün bildiğim, Müslümanlar arasında yaşamak için batıyı terk ettiğimdi. Fakat geçmişimi bütün bütün arkamda bırakacağımı henüz bilmiyordum. Eski dünyam, bir yön belirtisi, göstermeden yıkılıp gidiyordu. Batılı düşünceler, batılı duygular, batılı davranış kalıpları ve batılı hayal gücü. Bir kapı ardımda sessizce kapanıyordu. O kadar ki farkında değildim. Bunun da yabancı ülkelerde yaptığım bütün öteki geziler gibi bir gezi olacağını düşünüyordum. Sonunda beni hep kendi geçmişime geri getiren sıradan bir gezi. Fakat hayat bütün içeriğiyle kökünden değişecekti. Onunla beraber bütün arzuların yönü de. O zamana kadar Doğu'nun birçok ülkesini zaten görmüştüm. İran'ı ve Mısır'ı herhangi bir Avrupa ülkesinden daha iyi tanıyordum. Kabil uzun zamandan beri esrarlı bir şehir olmaktan çıkmıştı benim için. Şam'ın ve İsfahan'ın pazarlarına aşinaydım. Bunun içinde ilk kez Cidde pazarında dolaşıp da burada doğunun başka herhangi bir şehrinde daha alası bulunabilecek şeylerin kaba tekrarından başka bir şey göremeyince ne yavan demekten kendimi alamamıştım. Pazar, yala sıcağa karşı koruyucu olarak tahta perdelerle, kaput bezinden paravanlarla çevrilmişti. Yarık ve aralıklarda ince, gücünü yitirmiş güneş ışınları süzülüyor, berideki gölgeliği alacalandırıyordu. Habeşli çocukların köz halindeki odun kömürü üzerinde şişe geçirilmiş et kızarttıkları açık mutfaklar, hurma yapraklarından yapılmış divanları ve parlak pirinç avadanlıklarıyla kahvehaneler, Avrupa ve doğu eşyalarıyla dolu kişiliksiz dükkanlar, her yerde kalabalık beyazlara bürünmüş hacı namzetleri, yüzlerinde giyim ve davranışlarında tüm İslam dünyasının çizgilerini yansıtan renkli, hayat dolu ciddeliler, Belki babası Hintli, anasının babası kendisi muhtemelen Malay ve Arap karışımıdır. Baba tarafından Özbek ve ana tarafından da Somali ile olan bir büyük anneyle evlenmiş. Yüzyıllarca tekrarlanan hac olgusunun ve renk engeli tanımayan, ırk ayrımı gözetmeyen İslam ümmetinin yaşayan izleri. Yerli halk ve hacın amzetlerinin yol açtığı karışıklığın yanında bir de ciddenin o günlerde. 1927 yılında Hicaz eyaletinde gayrimüslimlerin oturmasına izin verilen tek şehir olmasından ileri gelen fazladan bir nüfus yükü vardı. Bunun için zaman zaman latin harfiyle yazılmış dükkan tabelalarına, başlarına güneş şapkaları ya da fötürler geçirmiş, beyaz tropikal elbiseler giyinmiş insanlara da rastlanıyordu. Bu arada önlerinde yabancı bayrakların dalgalandığı konsoloslukları da unutmamalı. Yine de bütün çizgiler, deyim yerindeyse karadan çok denizle bütünleşiyordu. Limanın sesleri ve kokularıyla, soluk mercan hattının ötesinde demirlemiş gemilerle, beyaz üçgen biçimli yelkenleriyle, açıkta salınan balık tekneleriyle, kısacası tipik Akdeniz havasını aratmayan bir dünyayla. Evler, gerçi Akdeniz çizgisini taşımaktan biraz uzaktılar ama zengin cephe mimarileriyle, kemerli ahşap pencere pervazlarıyla, İçerisini göstermeyen ince işli, sık parmaklıklı balkonlarıyla yine de Meltem'e açıktılar. Bütün bu ahşap kısımlar, gül kurusu mercan taşından örülmüş duvarlar üzerinde zarif, son derece ahenkli, gri yeşil bir dantel gibi duruyordu. Bu çizgileriyle evler artık ne Akdeniz'e aittiler ne de Arabistan'a. Her iki yakasında benzer mimariler sergileyen Kızıldeniz'in kendi sahil dünyasıydı bu. Ama yine de Arabistan bana çelik rengi gökleriyle tanıtır kendini. Çıplak, kayalık tepeleriyle, doğuya doğru uzayıp giden kum yığınlarıyla ve Arabistan manzarasına daima garip bir biçimde karışmış bulunan o muhteşem solukla, o yalın, arı duru ıssızlıkla. Ertesi gün öğlen üzeri kervanımız Mekke'ye hareket etti. Başka hacı adayları ve bedeviler arasından kabinli kabinsiz develer, Binek develeri ve süslü, bezekli eşekler arasından geçerek şehrin doğu kapısına doğru ilerledik. Ara sıra yanımızdan bangır bangır klakson çalarak yolcu dolu otomobiller, Suudi Arabistan'ın ilk otomobilleri geçiyordu. Develer, bu yeni canavarların kendi düşmanları olduğunu hissetmiş gibiydiler. Çünkü onlardan biri yaklaştığı zaman ürkerek evlerin duvarlarına doğru çekiliyor, şaşkınlık ve çaresizlik içinde uzun boyunlarını öteye beri hareket ettiriyorlardı. Bu cüsseli ve sabırlı hayvanlar için tehdit edici bir devir başlıyor ve onların kalplerini korku ve apokaliptik duygular dolduruyordu. Bir süre sonra şehrin beyaz surlarını arkamızda bıraktık ve kendimizi ansızın çölde bulduk. Üzerinde okyanusun ortasından fırlamış adaları andırırcasına, tek başlarına alçak tepelerin yükseldiği, doğu kenarında ufuk çizgileri çentik çentik, biraz daha yüksek ama tüm hayat belirtilerinden yoksun kayalık mor tepeler zincirleriyle çevrili ve yer yer dikenli çalılarıyla, kuru ot öbekleriyle beneklenmiş, gri kahverengi, ıssız ve geniş bir düzlükte. Bu kıraç düzlüğün her yanında, hacı yolcularıyla, kabinler, eşya ve erzak denkleriyle yüklü kervanlar, çoğu yüzlerce, binlerce deve peş peşe bir tek çizgi üzerinde, Uzun, upuzun zincirler halinde, tepelerin ardında kah görünüp kah kaybolarak bir tek yöne doğru ağır ağır ilerliyordu. Yüzyıllarca benzer kervanların çiğnediği bütün bu patikalar bir tek yolda, Mekke'nin kumlu yolunda birleşiyordu.